Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali El İsra Suresi 1-52. Ayetler El İsra Suresi Mekke döneminde hicretten 18 ay önce nazil olmuştur. 111 ayettir. İsra, gece yürütmek ve götürmek demektir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç için Geceliğin Mekke'den Kudüs'e götürülüşünü anlatan Birinci ayetteki bu kelime Sureye ad olmuştur Surenin 26, 32, 33, 57 ve 73 ila 80. ayetlerinin Medine döneminde indiği belirtilmiştir Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Kulunu Muhammed aleyhisselamı Geceliğin mescidi haramdan Çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yüce ve her türlü noksanlıktan uzaktır. Bunu kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye yaptık. Şüphesiz O, evet O hakkıyla işitendir, görendir. Mescid-i Aksa'yı ilk yapan Hazreti Davud'dur. Burada sözü edilen bereket hem dünyevi hem dinidir. Çünkü Beyt-i Maktis ile çevresi Filistin, Şam... Ürdün, peygamberlerin ibadet ettikleri ve vahye masarı oldukları yörelerdir. Miraç hadisesi hicretten bir yıl kadar önce meydana gelmiştir. Miraç hususunda Hz. Peygamber sahih hadislerinde nasıl anlatmışsa aynen öyle iman ederiz. Bunun dışındaki muhakemeler imanı bozabilir. Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına benden başkasını vekil, Rab edinmeyin diyerek doğruluk rehberi kıldık. Ey Nuh ile beraber gemide taşıdığımız kimselerin nesli! Doğrusu o Nuh çok şükreden bir kuldu. Biz İsrailoğullarına kitapta, Tevrat'ta şu hükmü bildirdik. Siz o mukaddes yerde mutlaka iki defa fesat, bozgunculuk çıkaracaksınız ve muhakkak surette büyük bir kibirle çalım satacak ve azgınlık yapacaksınız. İşte o iki fesattan birincisinin ceza vakti gelince size çok kuvvetli bir takım kullarımızı gönderdik de evlerin aralarında bile sizi yakalamak, esir etmek için araştırdılar. Bu da yerine getirilmesi gereken bir vaattı. Çoğunluk bu olaya Buhtun Nasır olayı demişlerdir. önce 586'da oğullarının alimlerini öldürdüler. Tevrat'ı yaktılar ve onlardan 70 bin esir aldılar. Mescid-i Aksa'yı tahrip ettiler. Buhtun Nasr, M.Ö. 604 ve 561 yılları arasında yaşamış ikinci Babil hükümdarıdır. El-Cüveyni, 1028-1085. Onun bu tahrip olayını, Yahudilerin şeriat ahkamına uymadıkları, bozuk işler yaptıkları ve mabetlerine put diktikleri için yaptığını kaydetmektedir. Tevbe ettikten sonra size, onlara karşı tekrar imkan ve galibiyet verdik. Mallarla, oğullarla yardım ettik ve sizi sayıca evvelkinden daha çok yaptık. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Şayet kötülük ederseniz o da kendinizedir. Diğerinin ceza vakti gelince yüzlerinizi üzüntüden kötü duruma sokmaları, birinci defa girdikleri gibi mescide, beyt-i e yine girmeleri ve bütün ele geçirdiklerini yerle bir etmeleri için size tekrar düşmanlar gönderdik. İkinci defa M.Ö. 168'de Romalılar tarafından yıkıldı. Kudüs, M.Ö. 638 yılında Hz. Ömer tarafından fethedildi. Tevbe ederseniz, belki Rabbiniz sizi acır. Eğer yine isyana dönerseniz, biz de sizi cezalandırmaya döneriz. Biz cehennemi, kafirlere çıkamayacakları bir zindan yaptık. Gerçekten bu Kur'an, İnsanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. İnsana dünya ve ahireti için en doğru yolu gösteren Kur'an olunca artık gerçek Müslüman onun rehberliğinde, Hz. Peygamberin önderliğinde doğru yolu bulur ve onda yürür. Müslüman ancak Kur'an'a uygun bir düşünce ve yaşayış ile toplumsal çöküşten kurtulur. Hayatı ve yaptığı işler Allah'ın hükmüne ve rızasına uygun ve mükafatına layık olur. Yeniden medeniyetin yüksek katlarına ulaşır. Bu Kur'an, ahirete inanmayanlara da kendileri için acıklı bir azap hazırladığımızı bildirir. İnsan hayrı istediği kadar, bazen şerri de ister. İnsan çok acelecidir. Her hatırına geleni sonunu düşünmeden hemen ister veya yapar. Biz geceyi ve gündüzü,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 Onu sevap, günah neyle doldurursa doldursun. Kıyamet gününde herkese onu, önünde açılmış olarak bulacağı bir kitap halinde çıkarırız. Ayet-i Kerime'deki Tahir, lügatta kuş demekse de burada amelle tefsir edilmiştir. Hayır olsun, şer olsun, insanların yaptığı bütün davranışları içine alır. ''Oku kitabını, bugün sana hesap görücü olarak kendi nefsin yeter.'' diyeceğiz. Kim Allah ve Rasulünün gösterdiği doğru yola gelirse, ancak kendisi için doğru yola gelmiştir. Kim de saparsa, ancak kendi aleyhine sapmıştır. Hiçbir günahkar, başkasının işlediği veya onun günahına sebep olmadığı günah yükünü yüklenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe hiçbir kavme azap edici değiliz. Biz, bir memleketi helak etmek istediğimiz zaman, onun refahtan şımarmış, kendini yeterli görüp, Allah'a ihtiyaç duymayan elebaşılarına tebliğcilerle ibadet ve itaati emrederiz. Onlar da fasıklığa saparlar. Dini kuralları çiğnerler. Artık o ülkenin üzerine azap sözü hak olur. Derken biz de onu yerle bir ederiz. Nuhtan sonra nice asırlarda insanları helak ettik. Kullarının günahlarından haberdar ve görücü olarak Rabbin yeter. Hz. Nuh'un, Kavmi helak olan ilk peygamber olduğuna işaret edilmektedir. Kim haram helal ayırmaksızın, sadece şu çabucak geçen keyif verecek dünyalık şeyleri isterse, dilediğimiz kimseye istediğimiz kadarıyla onu hemen veririz. Sonra ona cehennemi hazırlarız. Oraya kınanmış ve rahmetimizden kovulmuş olarak atılır. Kim de inanarak ahiretinin güzel olmasını ister ve ona layık bir gayretle çalışırsa, onların da çalışmaları takdir görür, karşılığı verilir. Her birine gerek dünyayı isteyen onlara, gerek ahireti isteyen bunlara Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin dünyadaki ihsanı hiç kimseden esirgenmiş değildir. Yüce Allah'ın mümin veya kafiri ayırmadan onlara dünyalık verişi, o verdiklerini ne amaçla kullandığından hesaba çekmek içindir. Bak, biz onların kimini kimine rızıkla ve bazı hususlardan nasıl üstün kıldık. Elbette ahiret, erişilecek dereceler bakımından daha büyük, kazanılacak faziletler bakımından da elbette daha üstündür. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Sonra yerilmiş ve tek başına bırakılmış olarak oturup kalırsın. Hem Allah'a inanılıp hem de nefisten veya başkasından gelen emirler Allah'ın emirlerinden üstün tutulur, öne geçirilirse Allah'la beraber bir ilah edinilmiş olunur. Rabbin, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya, babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de. Rabbiniz onlara karşı içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi yaşayıp İslam'a uyan kimseler olursanız şüphesiz o, çok tevbe eden ve itaatle kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını ver, malını lüzumsuz yere saçıp savurma. Çünkü malı saçıp savuranlar, şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Bu, İslam'a uygun olmayan moda, zevk, eğlence, lüks... Konfor ve benzerleri için harcama yapanların dikkat etmesi gereken bir ayettir. Eğer fakirlere verecek bir şeyin bulunmadığı için Rabbinden umduğun bir rahmeti, bir rızkı beklediğin sırada onlardan yüz çevirmek zorunda kalırsan, bari onlara yumuşak söz söyle de öyle gönder. Elini boynuna bağlama, cimrilik yapma, onu büsbütünde açma, israfçı olma, sonra kınanmış, pişman olmuş bir halde oturup kalırsın. İsraf sadece malda değil, aklı, gücü, zamanı ve ömrü kötü kullanmada da olur. Hepsi pişmanlığa götürür ve sorumlu olunur. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü O, kullarından haberi olan hakkıyla görendir. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları çeşitli usullerle yok etmeyin. Onlara da size de biz rızık veriyoruz. Doğrusu onları öldürmek büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın, çünkü o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı canı, haklı, meşru bir sebep olmadıkça öldürmeyin. Kim haksızlığa uğramış olarak öldürülürse, biz onun velisini, ölenin mirasçısını, kısas hakkını istemeye yetkili kıldık. O da kısasla öldürme işinde kendince daha fazlasını isteyerek aşırı gitmesin. Çünkü kendisine zaten yardım edilmiştir. Yetim malına da ergenlik çağına erişinceye kadar, ancak o malı geliştirmek gibi en güzel bir durum olmadıkça yaklaşmayın. Verilen sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir. Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın. Doğru ve hassas teraziyle tartın. Bu daha hayırlıdır. Sonu da daha güzeldir. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan, o ardına düştüğün şeyden sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin. Böylesi kötü şeylerin hepsi, Rabbinin katında hoş görülmeyen davranışlardır. Böylesi kötü şeyden kasıt, 22. ayetten itibaren yapılması yasaklanan şeylerdir. Bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Allah'la beraber başka bir ilah edinme. Allah yerine ona bağlanma. Sonra kınanmış, kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Ey müşrikler! Rabbiniz oğulları sizin için beğenip seçti de, melekleri de kendisine kız çocuklara edindi, öyle mi? Doğrusu siz vebali çok büyük söz söylüyorsunuz. Müşrikler! ''Melekler Allah'ın kızlarıdır.'' diyorlardı. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz, bu ihtarları şu Kur'an'da türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık. Fakat bu, onlara haktan uzaklaşıp kaçmaktan başka bir şeyi arttırmıyor. De ki, eğer dedikleri gibi onunla beraber bir takım ilahlar olsaydı, o zaman onlar arşın sahibine o ilahları vasıtasıyla yaklaşmak, üstün mevkiler elde etmek için mutlaka bir yol ararlardı. Nitekim Allah'ın emirlerine karşılık kendi ilke ve emirlerini yürürlüğe koyan Firavun, Nemrut ve benzerleri de otoritelerine dayanarak ilahlaşma gayreti içinde olmalarına rağmen yine de arşın sahibi Allah'a karşı aciz kalıp ölmüşlerdir. O Allah onların dediklerinden tamamen münezzehtir, uzaktır, çok yücedir, uludur. ''Yedi kat gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih eder. Ona hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Doğrusu o halimdir, cezaya acele etmez ve çok bağışlayıcıdır.'' Bütün kainatın yapısını oluşturan atomların etrafında dönen çekirdekler de bu tesbih edenlere dahildir. Kur'an okunduğu zaman, seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Ve onların kalplerine kötü niyetlerinden dolayı, onu anlamalarına engel olacak perdeler, kulaklarına da ağırlık koyduk. Kur'an'da Rabbini bir olarak andığın zaman, nefretle arkalarını dönük giderler. Onların seni Kur'an okunduğu zaman dinlerken, ne sebeple dinlediklerini ve kendi aralarında fısıldaşırken de, o zalimlerin, ''Siz ancak büyülenmiş bir adamın peşinden gidiyorsunuz.'' Dediklerini biz çok iyi biliriz. ''Bak Resulüm, sana sihirbaz, kahin, şair, mecnun diye nasıl benzetmeler yaptılar da bu yüzden saptılar. Artık bir yol bulmaya güçleri de kalmadı.'' Dediler ki, ''Bir takım kemik yığını ve un ufak toz halinde bir avuç toprak olduğumuz zaman biz mi yeni bir yaratılışla dirilecekmişiz?'' Resulüm, de ki, ister bir taş, ister bir demir gibi olun, ister gönüllerinizde, aklınızda ve tasavvurunuzda büyüyen dağlar gibi bir yaratık olun, Allah sizi ahirette diriltecektir. Yine, bizi kim orada diriltip geri çevirecek diyecekler. De ki, sizi ilk defa yaratan diriltip çevirecektir. O zaman sana başlarını sallayacaklar da alay ederek, ne zamanmış o? Diyecekler, de ki belki de yakındır. O gün Allah sizi çağıracak, siz de hemen hand ederek onun çağrısına koşarcasına uyacaksınız. Ve kıyametin dehşetinden dolayı kabirlerinizde ancak pek az kaldığınızı zannedeceksiniz. Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali El-İsra suresi 1-52. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul